denettiği dualardan bir tanesi. Bugün alacağımız ikinci ismimiz nedir? Allah Azze ve Celle'nin Es-Semi'i ismi. Ee, Allah Azze ve Celle'nin es ismi Kur'an'da yaklaşık e, 50 yerde zikrediyor Allah Subhanahu wa Teala bu ismini. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 1. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki فَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُونَ بَصِرٍ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle seninle işte kocası hakkında tartışan, mücadele eden ve Allah'a şikayet eden kadını muhakkak duymuştur. Allah ikinizin konuşmasını duymuştur. Muhakkak ki Allah semidir, basidir, basirdir, işitendir. Görendir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Şura suresi 11. ayet-i kerimesinde لَيْسَكَ ke şeyun شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ basir Onun hiçbir benzeri yoktur, o işitendir, görendir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Bakara suresi 127. ayet-i kerimetinde Allah diyor ki Azze ve Celle وَإِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ ve İsmail وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ minna İbrahim ve is oğlu İsmail o Kabe'nin duvarlarını yükseltirlerken ne diye dua ediyorlardı? Rabbana takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul et çünkü sen işiten ve görensin. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin esmiye ismi Kuran'da dediğimiz gibi 50 yaklaşık 50 yerde zikrediyor Allah Subhanahu ve Taala essem'i ismi kardeşlerim Allah azze ve celle'nin bütün düşünün yeryüzünde şu anda kaç tane dil var? Konuşulan dil var. Bir Afrika ülkesinde bine her köyden her köye konuşulan dil ap ayrı ve birbirlerini anlamıyorlar. Ortak bir dilleri var ama hepsinin farklı farklı ne var? Dilleri var. Ve dünya yeryüzüne bakın yeryüzünde kaç tane birbirinden farklı diller var. Ve bütün bu dilleri çeşitliliğine rağmen Allah Azze ve Celle bütün o sesleri duyandır. Çünkü o semidir, işitendir. Ne olursa olsun, ister gizli olsun, ister açıktan olsun Allah Azze ve Celle hepsini işitendir. Hepsini duyandır. Allah Subhanahu ve Teala. Seva'un minkum men esarra al kavle ve men cehara bihi ve men <gülüyor> ne olursa olsun diyor. İsterse sözünü açığa vursun, isterse gizlesin, ne yaparsa yapsın Allah Azze ve Celle ne yapandır? Duyandır diyor Allah subhanahu ve teala. Demek ki bütün sesleri duyandır Allah subhanahu ve teala. Hiçbir ses ne ona karışır ne ona benzer hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah Azze ve Celle'nin duymasını engel olmaz. Hiçbir e, ne istenirse istensin onu yanıltmaz. Ve kim ne isterse istersin Allah Azze ve Celle'yi asla ve asla bıktırmaz. İmam Ahmet e, ve başkaları Ayşe radıyallahu anha'dan rivayetinde diyor ki e, Ayşe anamız radıyallahu anha Elhamdülillahi lezi vesiyasemuhul asfad Bütün işit, e, sesleri işiten Duyan, e, kapsayan Allah'a hamdolsun diyor. Bir tane kadın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la gelip tartışmaya konuşmaya başladı. Ben diyor evin bir kenarındaydım ve o kadının ne dediğini işitmiyordum, duymuyordum. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 1. Ayet-i Kerimesindeki قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلِكَ ف۪ي Muhakkak ki Allah sana gelip o kocası hakkında şikay, sana şikayet, Allah'a şikayet edip seninle tartışan o kadının sesini işitmiştir. Allah işitendir, görendir diyor Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesini indiriyor. Kardeşlerim şayet bütün cinler, bütün insanlar hepsi bir araya gelseler geniş bir yerde ve hepsi Allah'tan isteler bir anda, hepsi farklı farklı dilde olsalar, farklı farklı dilde Allah'a münacat etseler, Allah azze ve celle hepsinin sesini duyar, hiçbir şey ona karışmaz. Bununla alakalı gelen rivayette, e, Sahih-i Müslümde Ebu Zer radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah diyor ki azze ve celle Ya ibadi, ey kullarım muhakkak ki önceniz sonranız yani hepiniz önce yaratılan sonra yaratılan veya Allah'ın yarattığı her şey herkes insiniz cinnisiniz insanınız cinnisiniz ne varsa geniş bir yerde toplansanız ve benden isteseniz ve ben de her birinizin istediği her şeyi versem benim mülkümden ancak denize bir iğneyi batırıp çıkarttığınızda ne kadar su eksilir? İşte benim mülkümden de ancak bu kadar eksilir diyor Allah Azze ve Celle. Evet bütün sesleri duyan ve her duyduğu şeye icabet edendir Allah Azze ve Celle. Ve bu da mülkünden hiçbir şey eksiltmez. Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Musa Leşariya radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü ee, diyor ki Abu e, Musa ile Şariya radıyallahu anhu bizler diyor bir yolculuk esnasındayken yüksek bir yere çıktığımızda Allahu Ekber diye bağırırdık. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki irbe'u ala enfusikum kendinize merhametli olun şefkatli olun fe innekum la ted'ûne asamme vula gâibe siz sağır olan ya da orada olmayan mevcut olmayan birine seslenmiyorsunuz. Fakat siz siz gören, işiten ve yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. O yüzden böyle seslerinizi çokça yükseltip de kendinizi eziyet etmeyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani e, bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü Allah azze ve celle gizli de olsa açık da olsa her sözü her sesi işitendir Allah subhanahu ve teala. Allah azze ve celle kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de müşriklerden Allah azze ve cellenin gizli ve fısıltılı sözleri işitmediklerine dair zannına da cevap veriyor Allah azze ve celle. Yani müşrikler kendi aralarında gizli fısıltılı konuştukları şeyin Allah azze ve cellenin işitmediğini ne yaptılar? Zannettiler. Diyor ki Allah Azze ve Celle, اَمْ يَحْسَبُونَ la لَا نَسْمَعُ ve وَنَجْوَاهُمْ Onlar diyor kendi aralarında o fısıltılı, gizli konuştuklarını bizim duymadığımızı mı zannediyorlar? Bela وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ Bilakis biz bunu duyarız ve melekler de bunu ne yapmaktadır? Yazmaktadır diyor Allah Azze ve Celle Zuhruf suresi 80. ayet-i kerimesinde. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan diyor ki Evin yanında iki, üç kişi, iki Kureşili veya bir Sakafi iki kişi Böyle diyor kararları çok büyük ve akılları kıt kimseler bir araya geldiler. Dediler ki Allah şu anda bizim ne, ne söylediğimizi işitir mi? Bir tanesi dedi ki, eğer biz e, açıktan konuşursak işitir, biraz fısıltılı konuşursak işitmez dedi diyor. Bir tanesi de dedi ki diyor, eğer diyor biz açıktan konuştuğumuzda işitiyorsa öyleyse gizli konuştuğumuzda da işitir dediler diyor. Bunun üzerine Allah hazire ve celle o ma kuntun testetirone ولا ولا Sizler kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin sizin aleyhine şahitlik yapacağından sakınmadınız diyor Allah Azze ve Celle. Erdakum ve sizi helak etti, yok etti. Ve asbahtum. E, وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ <تَعْلًا> Fakat siz zannettiniz ki sizin bildiğiniz birçok şey Allah bilmez zannettiniz diyor. Ama sizin gözleriniz, kulaklarınız ve derileriniz sizin yaptığınıza nedir? Şahitlik edecektir. Ve yine kardeşlerin bakıldığı zaman demek ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı bozuk bir düşünce Aynı zamanda insanın dininin yok olmasına ve cehennemde vuku bulmasına sebep oluyor. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin hakikaten isim ve sıfatları önemli bir meseledir. Allah Azze ve Celle'nin es ismi. Allah her şeyi işitendir. Allah her şeyi görendir. Allah her şeyi bilendir. Bütün bunları bilip duran insan günah işler mi kardeşler? Ama müşrikler ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin işitme sıfatında essemi isminde şüpheye düşüyorlar dinlerini kaybediyorlar helak oluyorlar ve ateşe gidiyorlar. O yüzden diyor ki Allah azze ve celle ve zalikum zannukum allazi zanantum rabbikum bu sizin Rabbiniz hakkında zannınızdır. Erdaakum Allah sizi helak etti fa asbahtum min el hasirin ve hisrana uğrayanlardan oldunuz. Fe in yasiru fe'n eğer sabredebilirlerse onların gidecekleri yer ateştir diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine onlar dünyaya dönüp salih amel işlemek isteyecekler ama onlar bu özürleri onlardan kabul edilmeyecektir diyor Allah Azze ve Celle Fussilet Suresi 23 ve 24. ayeti kelimesinde. Kardeşlerim esme ismi yani işitme ismi sıfatı. Allah Azze ve Celle'ye izafe edildiğinde iki manaya gelmektedir. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin gizli olsun açık olsun bütün sesleri duymasıyla alakalıdır. Allah bütün sesleri işitendir. İkin birincisi ikinci manası ise Allah Azze ve Celle dualara icabet edendir. Ve yine bununla alakalı... Diyor ki, inne rabbi lesemi'ud dua. Rabbim duaları işitendir yani dualara icabet edendir. Bu da Semih isminin manalarından bir tanesi. Bir tanesi neymiş? Her şeyi işitmesi, duyması. İkinci manası ise Allah Azze ve Celle'nin dualara icabet etmesi. Bu da Allah Azze ve Celle'nin es ismiyle alakalıdır. Bir kimse namaz kıldığında ne der? Semi'allahu limen Hamide. Yani Allah ona icabet etti. Kendisine hamd edene icabet etti manasına gelmektedir. Demek ki Es-Semi sadece duyan manasına gelmiyor. Aynı zamanda dualara icabet eden manasına da gelmektedir. Yine Allah Azze ve Celle'nin sesleri anlamasıyla alakalı... E, kısımda e, üçe ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi tehdit manasına geliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle en yahsebune enna la nesna usirrahum ve necvahum ve Onlar gizli fısıltılı bir şekilde konuştuklarını bizim duymayacağımızını zannediyorlar. Bu Allah tarafından nedir? Onlara bir tehdittir. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle onların Allah fakirdir, biz ise zenginiz dediklerini muhakkak işitmiştir. Bu da nedir? Onlar için bir tehdittir Allah Azze ve Celle tarafında. İkinci manası ise Allah'ın işitme ile alakalı ikinci manası, birincisi manası nedir? Tehdit. Allah onların söylediklerini duymuştur. Yani Allah onları tehdit ediyor. Duydum. Cezasında verecek Allah Azze ve Celle. İkincisi ise nedir? Destekleme, yardım. Diyor ki Allah Azze ve Celle Peygamberleri Musa ve Harun Aleyhisselam اِنَّنِي esma'u ve ara. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, duyarım ve görürüm. Yani sizi ne yaparım? Desteklerim diyor Allah Azze ve Celle. Onları işitir ve görür. Üçüncüsü ise onları iyice bilme, tüm yönleriyle idrak etme ve tam olarak anlama, ihata etme manasına geliyor. Diyor ki Allah azze ve celle: "Katsemiyallahu kavlallati tujadiluka fi zawjiha." Allah o ikisi şey o kadının peygambere gidip kocasını şikayet edip kocası peygamber aleyhisselamla tartışıp kocasına şikayet eden o kadının sözünü ve ikisinin sözünü yani peygamber aleyhisselamla alakalı sözünü ne yapmıştır anlamış tam olarak idrak etmiş her yönüyle bilmiştir azze ve Allah azze ve celle. Kardeşlerim Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin şirkleriyle alakalı Birçok şeyi iptal etmiş yani putlarıyla alakalı meselelerde ve onların hiçbir şey duymadığını, işitmediğini ve hiçbir şeyi hak etmediğini veya hiçbir şeyi gideremediğini bildirerek onların ibadete hak etmediğini, asıl ibadeti hak edenin her şeyi işiten ve her şeyi gören Allah Azze ve Celle olduğunu haber veriyor ki bu manada Allah Azze ve Celle diyor ki Vallah'u yaqdi bil haki Allah hak ile hüküm verir Velladine tedyeduona min duunihi onların Allah'tan başka ibadet ettikleri la yaqduona bir şey hiçbir şey hüküm veremezler Inna Allahu huwa semi'ul alim i̇şte, huwa semi'ul basir Allah işitendir Allah görendir Bütün bu sıfatlara vasıf olan muttasıf olan Allah asıl ibadetin ha hak edendir diyor Allah'ın izniyle. Gafir suresi 20'de. Beni diyor ki? Vazkur fil kitabi ibrahim. Kitapta İbrahim'i de an onu da zikret. Innehu kana siddiqan nebiyya. O sıddık <gülüyor> ve nebiydi, peygamberdi. Izqale li abiyi babasına dedi ki: Ya ebati lime ta'budu ma la yasmau ve la yubsir ve la ank şey Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve hiçbir haceti gideremeyen, hiçbir şeyi başaramayan putlara neden tapıyorsun? Ve yine <gülüyor> Meryem Suresi 41 ve 42'de diyor ki Allah Azze ve Celle ''İnnel lezîne ted'ûne min dûnillâhi ibadun emtâlukum'' Sizin diyor Allah'tan başka ibadet ettikleriniz <gülüyor> sizin gibi birer kuldur. ''Fed'ûhum fel yestecibû lakum in kuntum sadıkın'' ''Hadi'' Onlara dua edin. Onlar da size icabet etsin eğer sadıklardan iseniz. Elehum erculun yebtishuuna biha. Onların yürüyecek ayakları mı var? Emlehum eydin yebtishuuna biha. Yoksa onların tutacak elleri mi var? Emlehum ayunun yubsiruna biha. Yoksa onların görecek gözleri mi var? Emlehum adanun yesmauna biha. Yoksa onların duyacak kulakları mı var? قُلُدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ De ki, hadi o taptıklarınızı çağırın ve e, istediğiniz hileyi, istediğiniz e, tuzağı kurun diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bir kulun imanı şudur ki, Allah Azze ve Celle her şeyi işitendir. Bu da kulda nasıl bir tesir, tesir gösterir? Dilini korumaya götürür, götür, dilini korumaya götürür ve güzel bir şekilde sözünü tertip etmeye götürür. Yani her şeyi konuşmaz. Ya hayır konuşur ya da susar. Neden? Çünkü her şeyi işiten bir Rabbi vardır Allah Azze ve Celle'nin. Celle. Ve yine dilini sürekli Allah'ın zikriyle, Allah'ın şükrüyle ne yapar? meşkul eder. Çokça Allah'tan istemeye ne yapar? Götürür ve bu isimle Allah Azze ve Celle'den ister ondan murad eder. Allahümme inneke entes semi'ul basir Allah'ım sen işitensin, sen görensin. Bununla ne yapar? Tevessülde bulunur, hak tevessülde bulunur. Ve peygamberlerin birçoğu ne yapmıştır Kur'an-ı Kerim'de? Allah Azze ve Celle'ye, bu es ismiyle dua etmişlerdir. Bununla tevessülde bulunmuşlardır. Ve yine İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "İnne Rabbi lesmi'u't-tu'a." Muhakkak ki Rabbim duaları işitendir, duaya icabet edendir. İsmail Aleyhisselamın dediği aleyh ve yine İsmail Aleyhisselamın dediği gibi ve kendisiyle beraber "Rabbena takabbal minna inneke entes alim Ya Rabbi bizden kabul et. Çünkü sen semisin, alimsin, işitensin, her şeyi bilensin. Ve yine Zekariya aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'den salih bir zürriyet istediğinde de ne diyor? İnneke semî'ud-dua, sen dualara icabet eden duaları işitensin. Ali İmran suresi 38. ayeti kerimesinde ve yine İmran'ın hanımı karındakini Allah'a adadığında ne dedi? Fetekabbel minni inneke... En tesmi Ya Rabbi bunu bundan, bunu benden kabul buyur. Sen işitensin, alimsin, her şeyi bilensin. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye tevesülde bulunmanın hak yollarından, hak tevesülünün bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin esmi ismiyle e, istemektir kardeşlerim. Demek ki yine Yusuf Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ın bu kadınlardan kurtulmak istediğinde de ne diyor? فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ Yusuf Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye Semih ve Alim ismiyle istediği zaman ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onun duasına kabul ediyor ve kadınların hilesini ondan kaldırıyor. Allah Azze ve Celle ve yine her kim bu şeytanın dürtmesi, aldatması, vesvesesi geldiği zaman da وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ Şeytanın sana bir vesvese geldiğinde hemen Allah'a sığın. Çünkü o semidir, alimdir. Demek ki vesvese geldiğinde Allah'ım sen semisin, sen alimsin diyerek ne yapmak gerekir? Allah Azze ve Celle'ye sığınmak gerekir. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin nedir? es ismiyle alakalı manalardır. Demek ki hak olan tevessülden bir tanesi de nedir? Allah Azze ve Celle bu isimle dua etmektir. Peygamberlerin duası da bu şekildedir. Bugünkü